Elhamdülillah, elşeytanız bizimle oyun oynamadan bu. Bu sohbetimizde Cenab-ı Hak'ın iradesi hakkında bir payız, mektubatlar kapsamında devam ediyoruz. En otala muridül hayr ve şerr Cenab-ı Hak hayrı başerer iradedir. Ve halikun kullu minhuma herbelerin yaratıcısıdır. Hem irade eder hem yaratır. Velakinur radin bil hayri ve gayrun gayr radin bişerr. Hayırdan razıdır, şerden raz değildir. Ebeyni rıza bil iradeti farkun taykikun. İrade ve rıza arasında ince bir fark var ki, ede Allah subhanahu Allahu Osmanzleri hidayet etti, ulaştırdı. Ehli sünneti ile hazır fark. Erset uleması bu farkı anlamaya ulaştırdı. Ve takhi fırak. furak diye Afrika'lar kaldılar, fit dalaleti. Sapıkta kaldılar. Ya demeti ile hazır fark. o farkı anlamaya yol bulamadılar. bundan dolayı kelam-ı mutezileti mutezile şöyle diyor enle halikul efalihi kul fiillerin yaratıcısıdır diyor. E bu icadel ı küfrünması ile ilehim imanı küfrü onlara nispet ediyorlar. Asyetlerin icadını küfrün icadını kul kendisi yapar diyorlar. Halik Allahu Teala'dır. irade eden, irade cüncesinin planı kurdur, onu söyleyecek. Burada da ı Hakk'ın rızası var, iradesi var. Cenab-ı hayrı ve şerri irade etmiştir. Müridül hayrı ve şerri kabiliyayı. Çirkin olan şerri de hayrı da irade eder. Velakin leyse yarda bil muhali. Muhali yani yasak olan, haram olan, kötü olan şeyden Cenab-ı razı değildir. Bu beyt, emali temeldir. Demek ki Cenabı ı şeytanı yaratmayı irade etti. cehennemi irade zararlı eşya irade etti. Fakat şerden razı değildir. Bunun için peygamber gönderi kitap gönderdi. Hak hakikati beyan etti. Ve kula seçme hürriyeti verdi, irade verdi. Bu ne diyor? Kul fiilini kendisi yaratır diyor. Küfrü de maserisi de kendisi yaratır diyor. Ve yifümün minkema kelami şeyh Muhiddin ve etbahi. Muhiddin Arabi ve onun tabilerinin sözünden de şöyle anlaşılıyor ki اَنَّ الْاِمَانَ مَرْدَيُّ الْاِسْمِ الْاَدِ iman, hidayet, hadi isminin merzasıdır, razı olduğu şeydir كَزَالْكَ الْاَمَارِ سَالِحَاتِ salem ellerde böyledir yani hidayet isminden ortaya çıkar وَالْكُفْرُ مَرْدَيُّ الْاِسْمِ الْمُدِل küfür de mudil, saptırıcı isminin merzasıdır ortaya çıkardığı şeydir diyor كَزَالْمَاسِ masretleri de aynı şekilde mudil ismi ortaya çıkar diyor Hz. bu söz edan muhalifun lima aleyhi ehlis ehl-i hak. ulemasının olduğu itikada muhaliftir. Neden? Ve fihi meylüylel icâd. Çünkü burada icaba meyl var. Yani Cenab-ı bir şey vacip kılmaya meyl vardır. Şevni menşe'en lir rıda. rızanın kaynağı olmuş oluyor. Ne diyor orada? Kemal yakulu el-i Ne diyor orada? Küfür ve masiyet mudül isminin marzasıdır. iman ve ibadetleri de hadisinin merdisi'dir. Bunun misali kemal El-işirâku merdiyus şems Parlaklık, aydınlık, güneşin merdisi'dir. Güneşin razı olduğu şeydir. Yani lâzimeha. Güneşin lazımı'dır. Dolayısıyla güneş varsa aydınlık vardır. Hadisim varsa mutlaka imame hidayet vardır. Demek istiyor. Mutlaka isim varsa mutlaka küfür ve vardır diyor. Dolayısıyla burada Cenab-ı Şuna bakın fillerine icap kokusu vardır. Yani madem ki model isminin vardır gene bakın o halde vasfı vardır. Doğru, dolayısıyla sap sapaktan ilaç olacaktır. İrade ismi vardır. Dolayısıyla mutlaka ilahi olacaktır. Çaresiz bu olacaktır demek istiyor. Öyle değil şuna bak. İradesi var, kudreti var. Kullara da irade vermiştir. Tebliğ etmiştir. Kullar kendi iradesiyle seçiyorlar. Yaratan Allah'tır. Yaratmak ayrı, irade ayrı, rıza ayrıdır. Oradaki farkı anlamak, işte El-i Sünnet'in mesleğidir. Fakat Atal Hakkü Subhanu İbadehu, Cenab-ı Hakk kullarına verdi, kudreten iradeten. Kudret ve irade verdi. Ekçesi bu Nebihim'e kudret ve irade ile elde ediyorlar. El-ef'ale b'ihtiyarihin. Kendi ile dilemeleriyle fiillerini kesmediyorlar, kazanıyorlar. Fekhalekal, fekalkul ef'al. fiillerin yaratılması ise mensubun ilallah subhanahu Cenab-ı Hakk'a mensubdur. kesb ile abd-i ibad, kulların kesbi kazanılması da kullara aittir. Dolayısıyla, ve adetullah subhanahu cariyetun ala, Cenab-ı Hakk'ın adeti şöyle caridir, ala ennel kul i kul, zekasede fiile şeyin, minef-ali, fiilerden bir şeyi kastettiği zaman, teşebbese ve sebeplerine teşebbüs ettiği zaman, zaman adam öldürmek için veya camiye itmek için kul abdestini aldı, yola çıktı. تعلق بوزاره الفيل وفي للتقدير خلقه سبحانه وتعالى جنابك يقاس على القدر فاذا كان الفيل من ortaya çıkması kuldan kasd ve ihtiyarlı olunca ekonomi ve zemi ve kul çaresiz oradaki seba veya methe zemre ya ikaba mazur kalır muhatap olur. İyi bir iş yapmışsa sebep ve Kötü bir iş yapmışsa ceza ve zemmedilir. Dolayısıyla fiili tercih eden kuldur. Yaratan Allah-u Teala'dır. Dilerse yaratır. Yaratınca fiilin neticesindeki ortaya çıkan iyilik ve kötülük kulun üzerine nispet edilir. Kula yüklenir yani. امَقِلْ اَنْ el الْعَبْدِ دَيْفٌ Bazıları diyor ki kulun ihtiyarı zayıftır. Kulun iradesi, ihtiyarı çok zayıftır. İnkâr-ı bundan murad annu tayfun binisbeti ila iradetillah kulun iradesi Allah'ın iradesine göre çok zayıftır demek kastıysa femselemu bu doğrudur. Ve inkâr annu garu şafin emredilen fiilleri yapmakta kulun iradesi zayıftır yetersizdir yetmez dense bu manasıysa fegaru sa'in o zaman doğru değildir. doğrudur. İnna abde bi ma Cenab-ı kullah takatında olmayan şeyi yüklemez. Kulun takatında olmayan şeyi ona tekvif etmek caiz değildir. Cenab-ı hak onu yapmaz. Fe liridul yusr cenab-ı k kolaylığı murad veya yuridun usra zorluğu dilemez. Dolayısıyla kesb var, halk var. Kulun fiillerinde iki şey var. Kuldan kesb Allahu Teala'dan halk yaratmak. Kulun kesbi ihtiyarıyla oluyor. yaratmak allah tarafından oluyor. Kulun kesminden evvel kulacına bak irşad için peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Doğru eğriyi beyan ediyor. Peygamberler biliyorsunuz dünya işlerini de ahiret işlerini de beyan etmiştir. Kârlıyı, zararlıyı söylemişlerdir. Dolayısıyla kul kendisinde yapılan bu tebliğden sonra ikisinden birini tercih edirse neticesi ona yazılır. İşte bu dünya imtihan dünyası olduğu salih amellerle uğraşan kul neticede dünyanın Gayesi olan Allah kulluğu yerine yetmiş olur. Sehabbe medhi kazanmış olur. Kötü amellerle meşhur olsa zemmedilir ve cezaya hak olur. Dolayısıyla mutezerin dediği gibi kul kendi fiilini yaratır sözü yanlıştır. Kul kula verilen iradeyi kullanır. Kendisine verilen iradeyi kullanıp kesbeder. Allah orta yaratır. Şayet yaratmak kuldan olsaydı nice insanlar var ki adama silahta dayıyorlar, ateş ediyorlar. Adam ölmüyor. Kimisi yüksek yerden düşüyor, ölmüyor. Suya düşüyor, boğulmuyor. Yangından kurtuluyor. Yani uçak düşüyor, nice insanlar ölüyor, kimisi ölmüyor. Dolayısıyla kulun fiili mubaşeret etmesi, işe davranması önce olduğu için Cenab-ı Hak dilerse onun fiiline yaratmasıyla destek olur. O fiil meydana gelir. Sevapsa sevap kulak kalır. Cezaysa yine ceza kula yazılır. Cenab-ı Hak dilemezse kula fiiline destek ver, ver bunu yaratmaz, fiil meydana gelmez. Uç böyle yani. Kuldan her kul, kul her dilediğini irade ettiğini hasıl edemez. Kulun her dilediği, her irade ettiği mena gelmez. Allah-u Teala'nın yaratmasına muhtaç. Mesela akşamdan niyet ediyorsun, yarın falan yere gideceğim, falan şey yapacağım, falan şey yapacağım, bir de bakıyorsun ki, bir haber, hadi bakalım doğru hastaneye, başka yere, düşündüğün yer nerede, gittiğin yer nerede? Hiç alakası yok. Demek ki biz irademizi sarf ederiz. İhtiyarımızı kullanırız. Cenab-ı Hak bizim bu ihtiyarımıza, kesmemize bakarak dilerse yaratır. Kulun fiili bedene meydana gelir. Yaratmazsa kulun fiili meydana gelmez. Kul kendi başına bir şey yapamaz yani. Teala'nın yaratmasına muhtaçtır. Dolayısıyla kul müstakil değildir yani. Ama Cenab-ı Hak razı olduğu fiiller vardır. Razı olmadığı fiiller vardır. Razı olduğunu beyan etmiştir. şeratı uygulananlar. razı olmadığı da muhalif olanlardır. Dolayısıyla Allah'ın rızasını göstererek razı olduğu fiil yaparsak, Cenab-ı rızası mahalli olan cenneti bize hazırlamıştır. Orayı nasip eder. Razı olmadığın işleri yaparsak, gazap mahalli olan cehennemi hazırlamıştır. Oraya bizi gönderir. Kul yani fiilinde amellerini, ibadetlerini, günlük işlerini yapacak güç ve takattadır. o kullanmak anında cenab ona o gücü verir, yaratır, kul işi yapar. Değilse yapamaz. Mesela bir insan düşün ki 20 kilo kaldırabiliyor. O gücü onda var. Bir fil var. Bir kuvve var. Bir kuvve o fiilde kendine olan güçle 20 kiloluk şeyi kaldırdığı anda cenab ona o imkanı verince bir fil de kaldırır. O kişiye 30 kiloluk yük, 40 kiloluk yük versek, kaldır bakalım desek, Okulda bir kuvve o güç yok. Dolayısıyla zahire göre ne diyoruz? Bu kul bunu kaldıramaz. Ve kaldıramıyor. Ama harikulade bir hal olsa Cenab-ı Hakk'ın özel bile 40 kilo değil, 400 kilo de kaldırır. O nedir? O, o özel bir haldir. Kulun üzerinden üzerine yüklenen bir sorumluluk değildir. O kulun takatını neyse Cenab-ı Hak onu ona yüklemiştir. Beşbek namaz kulun takatındadır. Bunu 7 yaşında 10 yaşında bir çocuk da yapabilir. 90 yaşında, 80 yaşında bir ihtiyarda yapabilir. Dolayısıyla kul ben bu işi yapamam deyip acizlenmesi, kenara çekilmesi tembelliğindendir. Nefsini uymaktandır. Mevla Teala inşallah fiillerimizi rızasına uygun eylesin. Razı olduğu şeylere bizim muvaffak eylesin. Elhamdülillah.